Merhaba. Yapılan bir araştırmayla Endonezya'nın son 12 senede 60 bin kilometre kare yeşil alan kaybettiği ortaya çıktı. Sonuçları Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Endonezya son yıllarda kaybettiği yeşil alan miktarı ile Brezilya'yı dahi geride bıraktı. Tropik ormanların kesim hızını ve miktarını arttıran Endonezya'nın 2012'de 8.400 bin kilometre kare orman kaybettiğini söyleniyor. Açılan orman Lar ardıklı olarak palm yağı üretilen tarlalara dönüştürülüyor. Palm yağı gıda üretiminden biodizel üretimine pek çok sektörde kullanılan ve özellikle günümüzde çok talep edilen bir ürün. Maryland Üniversitesi'nden uzmanlar tropik ormanların kerleşmesi sonucunda sera gazı emisyonunun arttığını ve biyolojik çeşitliliğin azaldığını söylüyor. Endonezya dünyadaki memeli hayvanların %12'sine, dünyadaki bitkilerin %10'una ev sahipliği yapıyor. Endonezya'nın barındırdığı memeli türleri arasında orangutan ve nesli tükenmekte olan Sumatra kaplanı da yer alıyor. Endonezya'nın 2011'de imzaladığı moratorium kapsamında ormanların kesimini yavaşlatması hedefleniyordu. BBC'den karışma vasfani çevre örgütlerinin bu hedefe ulaşamamasından rant için ormanları özelleştiren yozlaşmış politikacıları sorumlu tutuyor. Tropik ormanların arazileştirilmesi ve kerleşmesi amacıyla çıkarılan orman yangınları, sebep oldukları yüklü is ve duman nedeniyle geçtiğimiz sene içerisinde Endonezya, Malezya ve Singapur, vatandaşları için bir sağlık tehdidi yaratacak boyutlara ulaştı. Norveç ise Endonezya'nın ormanları konusunda ciddi bir tavır değişikliğine gitmesi karşılığında 1 milyar dolar vaat etmişti. Yapılan bir araştırmaya göre okyanuslardaki devasa girdaplar, küresel iklim üzerinde sanılandan daha fazla etkili. Orta ölçekli anafor olarak adlandırılan ve genişlikleri 100 ile 500 kilometre arasında değişen girdaplar ada gibi suyun düzenini bozan etkenler nedeniyle ortaya çıkıyor. Okyanuslar boyunca çok büyük su kütlesi eşliğinde ısı taşıyan girdapların ortadan kalkması aylar sürebiliyor. Girdaplar etraflarını saran, suların etkisiyle yeniden güçlenebiliyor. Bilim insanları girdapların taşıdığı ısının okyanusların dört bir yanına dağılarak yok olduğunu düşünüyordu geçmişte. Ancak ilk kez yapılan ölçümler ısının iklim değişikliği üzerinde etki gösterdiğini ortaya koydu. El Cezire Türk'ten yer alan bir habere göre Hawaii Üniversitesi'nden Bokyuu'nun başında yer aldığı ekip, 1992 ile 2010 yılları arasında uydu görüntülerini kullanarak girdapların şekli, hacmi ve sahip olduğu ısı hakkında veriler ortaya çıkardı. Science dergisine yayınlanan araştırma, dev girdapların neredeyse okyanus akımları kadar büyük miktarda su taşıdığını gösterdi. Girdapların dünyanın hareketiyle ağırlıklı olarak batıya hareket ettiği ve sonuç olarak her saniye kıtaların doğu kıyılarına 30 milyon ton su taşıdığı belirtildi. El Niño, güney salınımları ile... İklimi etkileyen büyük olayların okyanuslarda ilerleyen ısıyla kaynaklandığını dikkate çeken Dr. Q, girdapların da benzer etkisi olabileceğini ifade ediyor. Q, girdaplar üzerindeki araştırmalarla iklim değişikliğinin bölgesel etkilerini daha iyi anlayabileceklerini söylüyor bu araştırmada. Antalya'nın Kumluca ilçesinde... Dördü tamamlanmış, dördü planlama aşamasında sekiz HES projesine karşı yürütülen mücadelede Danıştay 14. dairesi yerel mahkemenin Alakır nehrinin doğduğu yerden denize dökülene kadar tamamıyla birinci derecede doğal sit alanı ilan eden kararını onadı. Doğa severler Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23 Şubat 2010 tarihli bölgenin doğal sit alanı olmadığı kararının hukuka aykırı olduğu kültürel, doğal ve çevresel ve sosyal değerlerle kamu yararına uyarlık bulunmadığını iddia ederek iptali ve yürütmenin durdurulmasını istedi. Antalya 3. İdare Mahkemesi Alakır Nehri ve Alakır Havzası'nda her boyutta doğal biyolojik yapı bakımından zenginliği yönüyle doğal sit özellikleri arz ettiği endemik tür ve popülasyonların varlığının hem dünya ölçeğinde özgünlüğüne hem de bilimsel açıdan önemine işaret ettiğini, bu özelliklerin alana birinci derecede sit nitelikleri atfettiğini ve bu nedenle koruma kapsamına alınmamasında hem bilimsel hem de kamu yararı bulunduğu görüşüyle kararı iptal etti. Yerel Mahkeme'nin bu kararı Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından ve müdahilleriyle Antalya Orman İşletme Müdürlüğü ve HES firması Dedegöl Enerji tarafından Danıştay'a temize gönderildi. Temiz incelemesini tamamlayan Danıştay 14. Dairesi, Antalya 3. İdare Mahkemesi'nin Alakır'ın doğduğu yerden denize döküldüğü alana kadar ki tüm havzanın birinci derecede doğal sit alanı olduğunu gösterir kararını hukuk ve usule uygun bulup bozulmasını gerektirecek bir sebepte bulunmadığından temiz isteminin reddiyle alınan kararın onanmasına karar verdi. Bu Alakır Havzası ve Alakır Nehri için büyük bir kazanım. Artvin'in Arhavi ilçesi Konaklı Kemerköyü'den gittik. Geçen Çiyani deresi üzerinde yapımı süren HES projesine karşı çıkan yöre halkı da dere içinde bir basın açıklaması yaptı. Arhavi Doğa Koruma Platformu adına açıklama yapan Erdoğan Güler, yıllardır ülkenin her köşesinde vadileri talan eden HES belasının bütün ağırlığı ile köylerine çöktüğünü belirtti. Güler dedi ki bu bir çılgınlıktır, bir akıl tutulmasıdır, düşman işgali altındaki ülkelere reva görülmeyecek bir kıyma son verilmelidir dedi. Bundan böyle Çiyani'de her türlü kanunsuzluğa karşı Arhavi halk olarak gerekli cevabı vereceklerini söyleyen Güler, "Deremizi bu derebeylerine dar edeceğiz. Yağma yok. Biz halkız, haklıyız. Bizim doğayı korumaktan başka da hiçbir amacımız yoktur. Ciani ve Kaminet vadisindeki hez projeleri durdurulana kadar nöbetteyiz, direnişteyiz, derelerin başındayız." diye konuştu. "Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz." Esankıl.